Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ves-salatu ve selamü ala Resulillah. Çok değerli kardeşlerim, yeni bir sohbet programımızda bizi izleyen ve dinleyen kardeşlerimi Allah'ın selamıyla selamlayarak yine sözlerime başlıyorum. Adetimiz üzere Rabbimize yine hamd ve senaların en yücesini, en mükemmelini arz ediyor. İçinde bulunduğumuz nimetlerden dolayı bilhassa İslam ve iman şerefinden dolayı nihayetsiz şükürlerle Rabbimize şükrediyoruz. Peygamberimiz, Seyyidimiz, Efendimiz, Kurtarıcımız, her şeyimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de sayısız salat ve selamımızı hem sizin adınıza hem kendi adıma arz ediyorum. Rabbim kabul buyursun. Bugün... Biraz Beni İsrail'den bahsedeceğim size, bu problemli kavmin şöyle biraz gerisine götüreceğim sizi ve Kur'an'da Rabbimiz bunlara neler söylüyor, onlardan bahsedeceğiz. Biraz da tabii şehitlerimizden ve gazilerimizden bahsedeceğiz. Bugün değerli kardeşlerim, tüm dünyanın bilhassa alemi İslam'ın başının en büyük belası olan Beni İsrail, Yahudiler... Tarihen hep ezilmişler. Hep sürgünde yaşamışlar. Hep kahır çekmişler. Kahır görmüşler. Ama buna müstehaklar. Bir ilk dönemlerde Musa Aleyhisselam'ın döneminde bir rahat dönemleri var. Ondan sonra kendi yurtlarından bir çıkarış, çıkarılışları var. 1948'de İsrail'i kuruncaya kadar hep Oradan oraya hep özürlüyorum hani kapı köpeği gibi kovulmuşlar. Hep tekme yemişler. Ve fakat ilahi takdir diyeceğiz tabi 1948'de orayı o, o küçücük yeri kendilerine yurt edinince ondan sonra dünyanın her yerinde ve de bilhassa çevrelerinde baş belası ve çıban olmuşlar. İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden gelen İshak aleyhisselam, onun oğlu Yakup aleyhisselam, ondan sonra Yusuf aleyhisselam biliyorsunuz ve aşağıya doğru geliyor Musa aleyhisselam. Evet İbrahim aleyhisselamın neslinden geliyorlar ama hem yukarıya diğer peygamberlere hem de bizzat kendi peygamberlerine ihanet etmiş bir kavim. Şimdi onların bu hallerini daha iyi anlayabilmemiz için daha Musa Aleyhisselam'ın hayatında Musa Aleyhisselama neler yaptıklarını Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayeti kerime ile böyle muhtasar olarak görelim isterseniz değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam'ın tatlı bir hayat hikayesi var. O bizim peygamberimiz. Firavun'un sarayında büyüdü. 40 yaşlarına doğru geldi. Bir hadisede bir kişi kendisinden yardım istemişti Musa Aleyhisselam'ın ona yardım edeceğim derken karşıdaki adam eceli gelmiş öldü. Bu defa Musa Aleyhisselam çekindi ve bulunduğu yerden çıktı. Yıllarca dışarıda kaldı. Sonra tekrar memleketine çoluk çocuğuyla döndü ama bu dönüşünde yolda Taha suresinde biliyorsunuz anlatılıyor. Cenab-ı Hak Hazretleri gösterdiği bir ateşten ona vahiy verdi. Şaşırdı Musa Aleyhisselam ve de çok kısa anlatıyorum ki zamanımız dar. Asıl diğer ayet-i kerimelere geleceğim. Cenab-ı Hak Hazretleri mucize olarak kendisine o asasını ve elinin parlaklığını verdi. Bunu zaman zaman sohbetlerimizde bir söyledik. Diğer hoca kardeşlerimiz de söylüyorlar. Ve Musa Aleyhisselam etrafındaki insanları asıl bunu söylemek istiyorum. Allah'ın dinine çağırıyorlardı. Tevhid dinine çağırıyorlardı. Cenab-ı Hak Hazretleri ona Tevrat'ı indirmişti biliyorsunuz. Allah'ın dinine çağırıyor. Ama Firavun'la... İnşallah onu ayrı bir Musa Aleyhisselam'ın hayatını bir sohbetimizde ele alalım inşallah ee, Cenab-ı Hak Hazretleri ona bu teyidi verdi ama Firavun'la Musa Aleyhisselam'ın hayatı ömrü hep mücadeleyle geçti o sihirbazlarla olan hatırası biliyorsunuz daha önceden e, hep çocukları öldürmüş olması Firavun'un ve işte Musa Aleyhisselam'ın çektiği çileler nihayet şuraya gelelim Cenab-ı Hak Hazretleri zayıf durumdalar, güçsüz durumdalar, yerlerinden çıkardı bunları, Mısır'dan çıktılar. Firavun da arkasından orduyla takibe başladı ama bazı rivayetlere göre Nil Nehri'nde, bazı rivayetlere göre Kızıldeniz'de Cenab-ı Hak Firavun'u Musa Aleyhisselama ve kavmine yardım için denizde, deryada boğdu, kahretti, helak etti. Musa Aleyhisselam ve kavmi büyük bir beladan kurtulmuş oldular. Karşı tarafa geçtiler rahatlıkla ve Cenab-ı Hak Hazretleri kendilerine belirli bir hani arzı mevut denilen yer ihsan etti. Hani şöyle diyelim falan yere gidin orada rahat edeceksiniz. Ama gelin görün ki daha dün Firavun'un şerrinden, Firavun'un kahrından kurtulmuş olan, Beni İsrail Musa Aleyhisselam'ın kavmi daha yolda henüz daha giderlerken kendilerine vaat edilen memleketlerine doğru giderken yolda Musa Aleyhisselam'a problem çıkarmaya başladılar. Bir yerde özür diliyorum. Öküze tapanları gördüler. Ya Musa bunlar gibi niye bizim de bir tanrımız yok? Bizde bir tanrı bulsak ya. Bunlar gibi biz de öküze tapsak ya. Musa Aleyhisselam: "Yahu ben size anlatmadım mı? Söylemedim mi? Bizim Rabbimiz mekandan münezzehdir. Gözle görülmez. Siz kainatı yoktan var eden yüce Allah'a tapıyorsunuz. Ona kulluk etmek mecburiyetindesiniz. Gidecekleri yere yaklaştılar. Orada rivayetlere göre, öncülerin getirdiği habere göre güçlü insanlar vardı. Tefsirlerimize bakın. Enteresan hikayelerle karşılaşacaksınız orada. Efendim... E Dediler ki Musa Aleyhisselam'a orada böyle iri yapılı insanlar varmış. Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor Maide Suresinde. Ya Musa sen ve Rabb'in ikiniz beraber gidin, oradaki o kavimle harp edin. Şu söylediklerine bakın. Peygamberlerine söylüyorlar bunlar. Yani kulluk ettikleri, mabud ittikaz ettikleri, ibadet ettikleri mevlaları için, rableri için, Allah'ımız için böyle söylüyorlar. Kalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu O düşmanlar orada olduğu müddetçe biz asla ebediyete kadar, sonsuza kadar oraya gitmeyeceğiz ya Musa. Fa dhhab anta wa Sen ve Rabbın gidin onlarla harp edin. Orayı bize temizleyin. İnna hauna qa'idun biz burada bekleyelim. Biz burada oturacağız dediler. Musa Aleyhisselam şaşkın, sıkıntılı. Ya Rabbi, Musa Aleyhisselam dediğim gibi şaşırmış bir halde. Ya Rabbi ben ancak kendime ve yanında Harun Aleyhisselam var biliyorsunuz ona yardımcı olarak kardeşine. Ben ancak kendime ve kardeşime sahip olabilirim. Bunlara laf dinletemiyorum ya Rabbi. Beni bunlardan, benimle bunların arasını, bizimle bunların arasını ayır ya Rabbi. Fafruk beynene ve beynel al fasikin. Musa Aleyhisselam'ın bu duası ve o isyanlarından dolayı madem gitmiyor musunuz o arz ve uda size verilen o güzel yere ki orada cennet hayatı gibi bir hayat sürecekler, gitmiyor musunuz? Öyleyse burada kalın dedi Cenab-ı Hak gazeteleri. Dar bir yerde 40 yıl civarında kaldılar. Azap, işkence. Ve fakat buna rağmen yine Rabbimiz, Başlarında peygamber var, Musa aleyhisselam var, Harun aleyhisselam var, Tabi içlerinde akıllı insanlar var ama çok azınlıkta yine Cenab-ı Hak Hazretleri onların üzerine gölgeler gönderdi. Bulutlar gönderdi, çölde yaşıyorlar, dar bir yerde, bir vadideler, perişan bir haldeler, su yok, yiyecek yok, içecek yok, bir de şey haldeler, göçebe haldeler, yol üzreler. Ve zallelne aleyhimül gamâme ve enzellne aleyhimün menne ve selva. Cenab-ı Hak Hazretleri, orada korunsun diye onların üzerine bulut gönderdi. Sonra, dedi ki Rabbimiz, ben size kudret helvası ve kızartılmış... Büryan edilmiş eski kitaplarımızın tabiriyle kebap haline getirilmiş bıldırcın göndereceğim. Onları yiyin. Kulûm kulûmin tayyibâti mâ ve Yani bizim benim size bu verdiğim pırıl pırıl nimetleri yiyin dedi Cenab-ı Hak hazretleri. Önce hani kudret elvası yerden bitiyordu kudret elvası. Yani bitkilerden Cenabı Hak hazretleri onlara tatlı kudret elvası ikram ediyordu semadan kızartılmış kebap haline getirilmiş bıldırcın eti indiriyordu Cenab-ı Hak Hazretleri. Rabbimiz buyurdular ki bu, bu tertemiz pırıl pırıl rızıklardan yiyiniz ama önce yediler aradan belirli bir zaman geçti toplamaya başladılar Musa Aleyhisselam toplamayın Cenab-ı Hak Hazretleri her gün size bunun tazesini yenisini lütfedecek hayır emre isyan ettiler öyle olunca Cenab-ı Hak Hazretleri cezalandırdı onlar yani e, bu, bu rızk kesildi tabi yine isyan bu defa ve yine isyan orada kudret elvası yiyorlar değerli kardeşlerim semadan kendilerine bıldırcın yağıyor yemeğe hazır dediler ki ya Musa biz bu kudret elvasından ve bıldırcın etinden bıktık artık Rabbine söyle Allah-u Hazretlerine söyle, biz bu tek taama, tek yiyeceğe sabredecek halde değiliz. فَدُولَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْلَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَغِثَّائِهَا وَفُمِهَا وَعْدَسِهَا وَبَصَلِهَا Yeryüzünden sebzeler, kabak, soğan, sarımsak, mercimek, değişik şeyler bize. Beni İsrail'in hali bu. Beni İsrail'in oldukları hale asla razı olmayan muhteris bir kavim. Yeryüzünde de görüyorsunuz hallerini görüyorsunuz. Bütün gayretleri, bütün himmetleri dünya nimetleri ve kendi menfaatleri. Onlara göre biliyorsunuz onlar dünyanın efendisi onların dışında kalan herkes onların hizmetçisi ve kölesi. Böyle bir anlayışın sahibidirler. Ve Tabii bu arada birçok şey anlatıldı söylenildi daha da söylenecek günlerce bu hadise tahmin ediyorum dünyanın gündeminde ve Türkiye'mizin gündeminde olmaya devam edecek çünkü çok önemli bir hadise. Şimdi biliyor musunuz o masum insanları masumlara yardım için giden insanları ve daha şimdiye kadar ki Filistin'de Gazze'de şurada burada öldürdükleri insanları ibadet niyetiyle öldürüyorlar. Çünkü bozmuş oldukları tahrif etmiş oldukları Tevratları öyle yazıyor. Masum çocukları öldüreceksin, hayvanları öldüreceksin, bitkiyi nebatatı yok edeceksin. Yani şimdi onları e, bu işi ibadet niyetiyle yapacak kadar basitleşmiş, bayağılaşmış bir millet. Aslında doğruyu söyleyeyim. Daha ağır şeyler söylemek dilime geliyor da yakınlarım beni ikaz ettiler. Ekranda ağır sözler doğru olmuyor kendine dikkat et diye. Ben de kendime sahip olmaya çalışıyorum. Aslında bunlar... Kur'an-ı Kerim'de onu söyleyeceğim inşallah. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın lanetlediği insanlar. Biraz sonra geleceğiz, göreceksiniz. Değerli kardeşler. Lanetlenmişler. Küfürlerinden dolayı. inkarlarından dolayı. Hani mesela Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de böyle buyuruyorlar. Bakara suresi. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelmezden evvel ahir zaman peygamberinin kendilerinden çıkacağını tahmin ediyorlar. Ve de yani herkese tabir yerinde olursa hava atıyorlardı. Biz ahir zaman peygamberi gelecek tekrar dünyaya biz hakim olacağız. Ne zaman ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onların arasından çıkmadı da Halilullah İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail aleyhisselamın neslinden çıktı. Biraz evvel söylemiştim onlar İshak aleyhisselamın neslinden. Onlardan hep peygamberler geldi böyle Beni İsrail. İsa Aleyhisselam'a kadar Beni İsrail'in peygamberleri geldi. Ama Cenab-ı Hak Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ın neslinden peygamberimizi lütfetti. Öyle olunca. Halbuki çok ileride aynı atanın İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden geliyorlar. Ve de İshak aleyhisselamla İsmail Aleyhisselam kardeşler. Biliyorsunuz aynı babadan ama korkunç korkunç bir hasedin içerisine düştüler. Eyvah peygamberlik bizden gitti dediler. Saltanat elimizden alınacak dediler ve de Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e korkunç bir düşmanlık da bulundular. Aleyhissalatu vesselam Kur'an-ı Kerim'den getiriyordu. Mesela sana geldiler dediler ki ya Muhammed bu ayetleri sana kim getiriyor? Bakara Suresi'ne bakabilirsiniz. Bana dedi Cebrail getiriyor. E biz dediler Cebrail'in düşmanıyız. Halbuki kendi peygamberlerine de, bütün peygamberlere de vahiy getiren Cebrail Aleyhisselam. Açıkça bunu söylediler. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'taki bazı hakikatleri getiriyordu. Musaddiqallima beyne yedeyh. Ayet-i Kerimeler kendinden evvelki gelen semavi, ilahi semavi demeyelim de ilahi e, dinleri, işte e, Musa Aleyhisselam'ın dinini, İsa Aleyhisselam'ın dinini ve diğer bütün Rabbimizin katından gelen dinleri Tasdik edici, teyit edici, takviye edici ve tamamlayıcı olarak gelmişti. Ama inkar Daha Hayır. Çünkü ellerinde keyiflerine göre bozdukları ve içerisine inşallah ileride bir programda ben size onları ayrıca arz etmek isterim. Korkunç iftiraları içine koydukları bütün mesela semavi dinlerde yine semavi din diliyorum. Yani bu kitapları okuduğumuz zaman herhalde dil alışkanlığı özür diliyorum sürçülisan. Bütün ilahi dinlerde Tevhid inancı vardır. Bir olan Allah'a inanılır. Yahudiler bunu bozdular ve Zeyr Aleyhisselam'a haşa, haşa Allah'ın oğlu dediler. Hristiyanlar bozdular, İsa Aleyhisselam için böyle bir iftirada bulundular. Haşa Allah'ın oğlu dediler. Teslis akidesine gittiler. İşte baba oğlu Ruhul Kudüs ayrı bir konu bu. Yani işin aslını bozdular. O kadar bozdular ki, yani mesela zina, özür diliyorum, bütün ilahi dinlerde haram ve yasak, bütün ilahi dinlerde aynı ibadetler var, teferruat, değişik olmakla birlikte, hırsızlık yasak, efendim anne ve babaya saygı, şart, komşu, hak hukuku, akraba ziyareti, bütün bunlar, bu Yahudiler, bu Yahudiler o kadar ileri gittiler ki, bozdukları Tevrat'a, bir peygambere çok özür diliyorum, çok özür diliyorum, bir hakikati bilesiniz diye söylüyorum değerli kardeşlerim. Bir peygambere içki içti de kendi kızlarıyla zina etti diyecek kadar alçaldılar. Bakınız bugün kitaplara bunları görebilirsiniz. Çok su içtin diyor, biraz da iyileşmek için içki içi diyor. Bu kadar bozdular. Bu, bu Yahudiler. Aslında İncil'i bozanlar da bunlar, o Pavlos falan filan falan. Bu Yahudiler hep hep bunların başının altından çıkıyor. Bütün kötülükler ve ihanet. Hem dini sahada bir sürü gerçek dışı hikayeler uydurdular. İsrailiyat diyoruz biz onlara. Maalesef bizim alimlerimizden de bunlara aldanıp tefsirlerine veya kitaplarına alanlar maalesef olmuştur. Tamamen hakikatleri ters ediyorlar. Kendi menfaatlerine çeviriyorlar. Hristiyanlığı da bozanlar bunlardır baza işte böyle. Şimdi e, kendilerine göre güya bir dinin müntesipleri. Rabbim batıldan ve dalaletten cümlemizi bilhassa yavrularımızı muhafaza buyursun. cenab Hak Hazretleri onlara böyle e, lütuflarda bulunmuştu. Dediler ki dediler ki hayır. Hayır biz e, bu tek taama e, tek yiyeceğe sabretmeyeceğiz. Bize işte şunlar şunlar gelsin. Cümle Musa Aleyhisselam dedi ki, yahu daha çok daha güzel olanı, hazır olanı daha basit olanla mı değiştiriyorsunuz? Allah sizin hani müstakınızı versin. Anadolu'da böyle denilir ya. Madem ki o kadar istiyorsunuz, inin şehre, istedikleriniz orada bulunursunuz. Ama oradan ayrılırken, ve duri bi min Allah. Oradan ayrılırken üzerlerine zillet. Allah'a isyanlarından dolayı, Cenab-ı Hak gazetelerinin emirlerini tutmamalarından dolayı zillet, meskenet, adilik, bayağlık, alçaklık ve gazap, Allah'ın öfkesinin damgası vuruldu. Cenabı Hak Hazretleri onları şu ayeti kelimeyi de veriyordum. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelmezden önce Allah'ın Resulü ile dua ederler. Yarabbi, Ahir Zamanın Ahir Zamanın Peygamberinin yüzüsü yurmetini bize zafer verdiler. Harbe girerler, galip gelirlerdi. Ne zaman falan maje humma arafu Fakat bildikleri gerçekler kendilerine Tevrat'taki asıl Tevrat'taki hakikatler Kur'an'da gelince inkar ettiler. Hayır böyle bir şey yok dediler. Falanetullahi alil kafirin. Rabbimizde böyle. Öyle buyurdu. Allah'ın laneti inkarcıların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim kendi peygamberlerini öldürdüler. Dâlik bi niye böyle oldu? Niye zillet ve meskenet damgası vuruldu? Niye Allah'ın öfkesine layık oldular? Velike bi ennehum kânu bi Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Ve yaqtûne'n nebiyîne bi gayril hak. Haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Velike bi ma'asû ve kânû ya'tedûn. İsyan ettikleri ve haddi açtıkları için Cenab-ı Hak Hazretleri onlara bu layık oldukları cezayı verdi. Yani Zekeriya Aleyhisselam'ı biliyorsunuz testereyle kestiler. Yahya aleyhisselamı paramparça ettiler. Hatta o kadar ki o kadar ki değerli kardeşlerim yani kitaplarımızda çok enteresandır anlatılıyor. Ebu Obeyde Ebu Obeyde ibnül Cerrah radıyallahu anh efendimiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarıyorlar. Beni İsrail bir günde o zamanlarda daha önce ben bunu kısaca bir size arz etmiştim. Her şehrin, her kabilenin, her köyün bir tane veya birkaç tane peygamberi olabiliyordu. Yani şeriat tek ve de hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi gibi düşünün. Veya Musa aleyhisselam ve yanında Harun aleyhisselam gibi düşünün. Peygamberler birbirlerini takviye ediyorlar. Onlar da en büyük peygambere, günün en büyük peygamberine yardımcı oluyorlar onun tebliğ vazifesini. Efendim, diğer şehirlerde, köylerde, kasabalarda ifade ediyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Beni İsrail bir günde 43 peygamber öldürdüler. Sabahleyin bir saatte katalet Beni İsrail ثلاثه ثلاثه 40 nebiyen min Bir saatte aynı anda 43 peygamber öldürdüler. Resulullah sayı veriyor. 100 ve Onlardan 112 tane insan diyor peygamberimiz aynı hadisin devamında kalktılar dediler ki "Yahu siz ne yapıyorsunuz?" Peygamberleri öldürüyorsunuz. Peygamber ne getirir size? Size iyilik telkin ediyor. İyilik takviye, efendim, tavsiye ediyor. Siz onları öldürüyorsunuz. Bu iyilikle emreden, kötülükle yasaklayan, emri bil maruf, nehyanil münker yapan insanlardan da fekbutilü an. o 120 kişiyi de bir saat içerisinde öldürdüler. Ve de Allah'ın lanetine müstahak oldular. Bu, bu efendim e, hakikati de Ali İmran suresinin 21. ayetinin tefsirinde görebilirsiniz. Salih billah innellezine yakfuruna bi <müseyi> ayati llahi ve yaqtuluna nbeiyine ve ya'muruna fabashirhum bi Muhammedim eğer tövbe etmezler, hakikate dönmezlerse onlara Elim bir azabı müjdele. takdir ediyor Cenab-ı Hak. Müjdele diyor onlara azabı. Ayrı bir konu değerli kardeşlerim ama Beni İsrail işte böyle insanlar. Beni İsrail böyle insanlar. Musa aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak Hazretleri tur Sina'ya Ya Musa gel sana vahyedeceğim diye e, Tur dağına çağırdılar. Harun aleyhisselama dedi ki Musa aleyhisselam sen kavmime bu Beni İsrail'e e, sahip ol. Onları kolla gözet. Musa Aleyhisselam yanlarından ayrılınca hani vaktiyle bir öküze tapma arzuları vardı ya değerli kardeşlerim. Hemen içlerinden Samiri diye denilen Samiri denilen bir adam biraz sonra anlatayım bir ara vereceğiz şimdi. Onların kavmin bileziklerini, yüzüklerini, altınlarını falan topladı. Böyle ağzı açık arkasına doğru içinde boru gibi bir şey olan ses çıkaran bir buzağı yaptı altından. Ve dedi ki onlara işte ey kavim ey beni İsrail sizin aslında tanrınız bu. Musa'nın söylemeyi size unuttu. Buna tapacaksınız. Ve Musa aleyhisselam oradan ayrılır ayrılmaz o buzaya tapmaya başladılar. Daha peygamberleri sağ peygamberlerinin kendi hayatında o buzaya tapmaya başladılar. Harun aleyhisselam diyor ki yahu yapmayın etmeyin nasıl yaparsınız bizim Allah'ımız tek olan Allah. Kendisini tasfiye ettiler. Katiyen Musa gelinceye kadar biz bu buzaya tapacağız dediler. Musa Aleyhisselam bu durumu öğrenince Cenab-ı Hak Hazretleri'nin vahiyye çok üzüldü geldi elinde levhalar vardı Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor bunlar Taha Suresi'ne müracaat edin attı onları ee, tuttu ee, Harun Aleyhisselam'ın sakalından saçından dedi ki kardeş yazım yani benim saçımı sakalımı olmak çok kızmıştı Musa Aleyhisselam ben dedi bunlara sahip olamadım. Bunlara sahip olamadım. Beni dedi zayıf gördüler, yalnız gördüler. ve Nedir bu senin yaptığın? Samiriye sordu. İşte oradan Cebrail Aleyhisselam'ın altının ayak izinden bir yeri e, onu görmüş. Oradan almış onu. O altının şeyin içerisine karıştırmış. Tarihi hadiseler bunlar. O buzağı kendine göre bir acayip ses çıkarıyor filan. Tabi Musa Aleyhisselam dedi ki Taha suresi 97. ayetler o civara bakınız. Taha suresi 97. ayetler tabi paramparça etti mahvetti ama kendi peygamberlerinin sağlığında daha beni İsrail Musa aleyhisselam aralarından 3 gün ayrıldı diye maalesef buzaya tapacak kadar adileşen bayağılaşan bir kavim. İşte bunların, bunların hali böyle alemlerin Yüce Rabbinden şöyle niyaz ediyorum. Rabbim insanlığın eteğinden bu kiri temizlesin inşallah. Bakınız bir hatıra asrı saadetten. Kuneyn günü, günü sıkıntılı bir gün olmuştu biliyorsunuz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethinden sonra Taif'i fethetmek için giderlerken yolda sıkıştılar ve bir bir pusuya da düşmüş oldu İslam ordusu. O gün, o sıkıntılı günde Resulullah buyurdular ki kim bizim adımıza bir nöbet bekler? Sadece nöbet bekleyecek. Bir nöbet için, bir gazi için Resulullah'ın bu ikramı ve efendim iltifatı. Enes, İbni, Enes bin Ebi Merset el-Ghanevi dedi ki ben nöbet bekliyorum ya Resulullah. O gece sabaha kadar nöbet beklemişti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teklifi üzere. Sabah namazını kıldıktan sonra döndü geldi sabaha kadar görevini ifa etmiş oldu. Sadece nöbet beklediği için... Bu nöbet inşallah bütün karakollarımızda, bütün hudut boylarımızda yani bütün bütün askeriyemiz için geçerli bir hadisi şerif olarak siz değerli kardeşlerime arz etmek istiyorum. Oradaki gençlerimizin niyetlerini tasih etmeleri çok güzel niyetlerle o görevi dini bir görev olarak sadece vatanî bir görev olarak değil dini bir görev olarak yapmaları halinde Cenabı Hak Hazretleri hem din hem vatan hem sancak hem bayrak hem mukaddesat çünkü onların eline o anda emanet edilmiş durumda sabah namazından sonra döndüğünde o kişi nöbetçi ne buyurdular biliyor musunuz değerli kardeşlerim kütübü sitte hadisidir. قد artık sana cennet vacip olmuştur fele aleyke alla bundan sonra amel etmesen bundan sonra güzel işleri yapmasan ibadet etmesen de Cenab-ı Hak seni mesul tutmaz Tabii, Tabi bir mümin Allah'a kulluk etmeden asla duramaz. Gün gün ibadetini artırır ama Resulullah'ın şu müjdesine bakınız. Kat evcebet. Cennet sana vacip oldu. Cenneti kazandın. Hani Hazreti Osman radıyallahu anh efendimiz hazretlerine de aynı şeyi söylemişti. Aleyhissalatu vesselam efendimiz hazretleri Tebuk seferine hazırlanırken o yaptığı efendim, mücahidini kiram hazaratına getirdiği 3000 ee, askeri kuşatan sadece sadece atını okunu yayını mızrağını kalkanını kılıncını getirmiş Resulullah'ın önüne koymuştu ordunun hemen hemen üçte birinin 3000 üç kadar mücahidin e, harp malzemesini teşkil ediyordu minbere çıktılar ve buyurdular ki vesselam ya Rabbi ben Osman'dan razıyım sen de razı ol ama yani yapmaz ya bundan sonra Osman günah işlese bile kendisine zarar vermez diye buyurdular şu gelen kardeşlerimiz gazi olarak memleketimize dönüyorlar ve o o karakollarda nöbet bekleyenlerimiz yiğitlerimiz var ya gönül arzu eder ki ben onların hepsinin gönüllerinden tutsam da içinde bulundukları ulvi efendim vazifeyi bir anlatsam ondan sonra hayatlarına ona göre devam etseler Cenab-ı Hak hazretleri memleket evladına şuur versin inşallah. Değerli kardeşlerim beni İsrail Allahu Zülcelal Hazretlerinin bütün nimetlerini teptiler. İhanette bulundular. Hani nankör oldular. Küfrana nimette bulundular. Anadolu e, ifadesiyle nankörlük ettiler değerli kardeşlerim. Mesela bir cumartesi günü vardı. E, zamanım daralıyor. Şehitlik ve gazilik konusuna tekrar döneceğim inşallah. Rahman. Çünkü bu konuda bu konuda bugün bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü bizim şey Yiğitlerimiz var, gazilerimiz var ve de bizim için çok önemli günler bu günler. Bir cumartesi günü mesela dedi ki Cenab-ı Hak Hazretleri bugün ibadet edeceksiniz, bir şey yapmayacaksınız, balık tutmaya başladılar. Yapmayın, etmeyin. Musa Aleyhisselam efendim, onları ikaz ediyor. Dalevere ile Cenab-ı Hak Hazretleri yasakladığı halde balık tutuyorlardı. Balıklar da sahir günlerde sahilden uzaklaşıyorlar. Cumartesi günü, o gün kendilerine göre e, güvenli gün olduğu için bu tarafa doğru geliyorlardı. Daleveriyle balık tutmaya devam ettiler. Diğer biraz evvel yaptığım ihanetlerinden dolayı tabii daha neler yaptılar, neler yaptılar, neler işlediler ve de Cenab-ı Hak Hazretleri sonra ne yaptı? فَلَمَّا عَتَهُ عَمَّا anhu عَنْهُ kunu لَهُمْ كُنُوا Madem ki benim emrime itaat etmiyorsunuz buyurdu Cenab-ı Hak Hazretleri'nin İsyanı issyan edip tuyan edip kibirlenip de kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince kulnalehum biz de onlara dedik ki kunu kıradeten Hassey'in sürünen maymunlar olun öyleyse Evet Kur'an ayetleriyle sabittir ki beni İsrail Allah'a isyanlarından dolayı sonunda domuzlara ve maymunlara çevrildiler Yani ayet-i kerimede yine var? Müslümanlara diyorlardı ki bunlar kötü insanlardır. Asıl Saadet'teki inananlara diyorlardı ki kötü insanlardır. Cenabı Hak Hazretleri Maide Suresi'nin 60. ayetinde onlara cevap verdi. Kul hel unabikum bi şerrin min zalik. Şerrin en büyüğü size. Bundan daha şerli olanını haber vereyim mi? Mesûbeten 'inde Allah makam mevki bakımından Allah katında daha şerli olanı haber vereyim mi? Mellanehullah. Allah'ın lanet ettiği kişiler. Ve gazibe aleyh. Onlara gazap etti. Ve ceale minhumul giradete vel Onlardan domuzlar, bazılarını domuzlara ve maymunlara çevirdi ve abade tavut putlara tavuta tapıyorlardı. Ulaike şerrum mekanen ve adlu an sebi'l. Bunlar yaratılmışların en şerlileri ve gerçek yoldan, hakikat yoldan en çok sapı, sapıtmış olanlardır. En çok sapkın olanlardır. Gayril mazubi aleyhim ve la dallin aminde de de işaret olunduğu gibi. Babamın bir sohbetinde şöyle bir şey işitmiştim. İnsanların en bayağıları, en kötüleri peygamberleri öldürenler veya peygamber eliyle öldürülenlermiş. Yani bu beni İsrail biraz evvel söyledim. Bir günde bir saate 43 peygamber öldürmüşler. İşte bunlar. Bir peygamber öldürenler insanların en bayağıları, en basitleri, en adileri. Mazur görün daha fazlasını söyleyemiyorum ayıp olmasın diye. Ama içimden çok daha değişik kelimeler geliyor. Bir peygamberleri öldürenler bir de peygamberlerin öldürdükleri. Cenab-ı Hak Hazretleri bu aziz memleket evladına mazlumların yanında olmayı, zalimlere ders vermeyi, tarihimizde olduğu gibi haktan ve haklıdan yana olmayı hep Rabbim bize nasip etsin. Hep ecdadımızın döneminde olduğu gibi insanlığa medeniyet dersi verelim inşallah. Cenab-ı Hak bize tekrar yeniden o milli şuuru, o İslam ahlakını Komple 70 milyon memleket evladına nasip etsin inşallah. Tabi kıyamete doğru giden bir dünyadayız. İçimizden fireler olacak. Burası dünya değerli kardeşlerim. Ama ben acizane öyle inanıyorum ki yarınımız bugünümüzden daha güzel olacak. Önümüzdeki günler daha daha inşallah güzel olacak. Ve Anadolu insanının bu cennet vatanının aziz insanının üzerine serpilmiş olan o Kül bir üflenecek bir gün ve yine inşallah biz dünyaya fazilet nedir, irfan nedir, bereket nedir, güzellikler nedir yine yine göstereceğiz rahman. Nitekim son dönemde Türkiye dünyada ben varım diyor elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah'a hamd olsun. Allah'a hamd ediyorum. Yani bu meselelerde tabi hamaset de lazım. Sadece hamasetle iş götürülmez ama hamaset de mutlaka lazım. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de sahabeye çıkıyorlar. Harbin öncesinde hutbe irade ediyorlardı. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri çaldırana vardıkları zaman ordu çok yorulmuş. Binlerce kilometre kat etmişler. Hemen diyor harbe girmemiz lazım. Efendim, efendim diyorlar çok yorgunuz. Biraz istirahat edelim. O tarihi, hadiseyi çıkın bakın okuyun. Kitaplardan çıkarın da okuyun bakın. Karılarıyla beraber olmak isteyenler geri dönebilirler. Tek başıma kalsam da ben gidiyorum diyerek hamasetle o çaldıran da zaferi kazanmıştır. Bugün. Bizim yetkililerimizin milletin hissiyatına tercüman olmaları bizi fevkalade rahatlatmakta ve dualarımızı almaktadırlar. Allah onları teyit etsin ve yardımcıları olsun. Rabbim melekleriyle korusun, cibrilleriyle teyit etsin inşallah. Bu memleketin çalışan, gayret eden insanlar, kim varsa hepsini nasıl düşmanlarımızın kahrı için dua ediyoruz? Rabbim ellerinden tutsun diye de İnananlara ve çalışanlara gayret edenlere dua etmek en azından insanlık sonra da Müslümanlık görevimiz değerli kardeşlerim. Allah aşkına diyorum beni dinleyen 3 kardeşim 5 kardeşim 10 kardeşim varsa da onlara diyorum sakın kısır çelişkilerle efendim öyle aciz mütalalarla basit maddi çıkarların peşinde olmayalım. Bu dava milli bir dava. Hatta ümmetin davası. Filistin davası ümmetin davasıdır. Hac ediyorum, umre yapıyorum, görüyorum. Geçen sene içerisinde Cenab-ı Hak Hazretleri lütfetti. Hem hacda, hem Ramazan'da, hem Haziran'da umre yaptım. Bu Mart'ta da umreye gittim. Bir sene içerisinde dört seferim oldu. Her birinde ayrı hoş hatıralarla döndüm. Filistinli gerçek, gençlerle karşılaştım vallahi. Gözyaşlarıyla dua ediyorlar. Ne olur diyorlar siz bize gelin. Ve ben kardeşlerime... Buradan aktarıyorum. İnşallah sular durulsun, Kutsu Şerif'i ziyarete gidin. Halilurrahman'ı ziyaret edin. Mescid-i Aksa'da namaz kılın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine sefer düzenlenir dediği üç mescitten Kabe-i Muazzama Resulullah'ın mescidi ve Mescid-i Aksa üç mescitten biridir. Özellikle Mescid-i Aksa'ya namaz kılmak için gidilir. Resulullah'ın özel müsaadesi var yani tavsiyesi var demektir. Bir kardeşimiz Oradaki bir kardeşimiz Aslen Türk olan orayı geçen o bundan 15-20 gün evvel orayı ziyarete giden bir kardeşimiz öyle söylemiş. Siz buraya gelerek çok önemli bir vazife ifade ediyorsunuz. Şu çok önemli görevi ifade ediyorsunuz. Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisiyle amel ediyorsunuz. İki, buradaki Müslümanlara kardeşliğinizi gösteriyorsunuz ve bize destek oluyorsunuz, takviye oluyorsunuz. Biz de size dua ediyoruz. Üç, bu adi ve alçak milleti korkutuyorsunuz. Sadece ziyaretinizde. Değerli kardeşlerim, keşke zamanım uzun olsa da daha geniş anlatabilseydim. Bugün öyle bir korkunun içerisindeler ki bir kenarda bir birisi öksürse hepsi diyor panikteler. Oradan gelen kardeşlerim, ben gittim bizzat gördüm. Mesela kampüsün içerisinde şurada bir fakülte, burada bir fakülte. Bu fakülteden çıktınız, şuraya gideceksiniz. Öğretim üyeleri, dekanlar, rektör bile bunun içerisinde dahildir deniliyor. Buradan çıkarken, oraya girerken, hani hapishaneye girer gibi, hava yol, havaalanında İkisay cihazlarından geçer gibi bütün her şeyinizi soyunuyorsunuz ve kontrolden geçiyorsunuz. Yahu bir fakülteden diğer fakülteye. Hatta burada şunu söyleyeyim bakınız. Bir İsrailli... Bilim adamı öyle söylemiş. Yahu demişler bu, bu korku ne sizde? Niye çok korkuyorsunuz? Bizzat bir İsrailli bir Yahudinin itirafı nasıl olmasın ki biz her gün ölüme doğru gidiyoruz. Siz ise kurtuluşa doğru gidiyorsunuz. 1980-84 yıllar arasında ben Mekke'de talebelik yaptım biliyorsunuz. Bir kardeşimizin odasında Ürdünlü bir kardeşimiz vardı. Aslen Filistinlilerdi Muhammed Kemal diye. Bir kardeşimiz vardı. Aslen Filistinliler Ürdün'e gelmiş yerleşmişler. O öyle söylerdi. Sonra söyleyeceğimi peşin söyleyeyim isterseniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merak eden kardeşlerim. Buhari'de Kitabul ül Cihad'da Menakip bölümünde, Cihad kitabında, Menakip babında ee, bu hadisi şerifi bulabilirler İmam-ı Müslim'in sahihinde yani yine fitende 18. babda 2922 e, veya diğer rakamlama ile 82 e, numarada bu hadisi şerifi bulabilirler yani Buhari'den ve Müslim'den kaynak veriyorum size artık bizim bütün varlığımızla sarıldığımız kaynaklar bunlar Buhari ve Müslim artık siz öğrendiniz ben acizane bu hadis kitaplarını sizlere duyurmaya çalışıyorum işte Buhari'nin ve Müslim'in ittifakla kaydettikleri bir hadis-i şerif'te Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: "La taqumu's saatu hatta yuqatila'l muslimun'l yehud." Müslümanlarla Yahudiler harbetmeden kıyamet kopmaz. Feyektiluhumul muslimun hatta hatta yaqtabahu'l yehudi min wara'l el-hacer ve'ş-şecer feyiqulu'l hacr ev eş ya muslim ya abdallah haza yehudiun halfi Resulullah'a böyle buyuruyorlar. Müslümanlar onları toptan öldürürler. Katlederler. Bizim içimizdeki hoca kılığındaki soytarılardan bile bu hadisleri inkar edenler var. Ben onları... Kınamak bana göre çok basit geliyor değerli kardeşlerim. Koca koca hadiseler oluyor. Şiddetle kınadık. Lanetliyorum. Resulullah'ın hadisini inkar edenleri lanetliyorum. Kim olurlarsa olsunlar. Bizim içimizden var bunlar maalesef. Daha açık söylerdim ama dedikodu olur diye korkuyorum. Onlar diyor saklanacaklar. Taşların ve ağaçların arkasına saklanacaklar. Ama bütün taşlar ve ağaçlar diyecekler ki Ya Müslim ey Müslüman ya Abdallah ey Allah'ın kulu Benim de arkamda bir Yahudi var Gel ve onu katlet. Öldüm. Rabbim bugün de bize görev versin inşallah. Bu günleri biz görelim. İllel garkat. Hani biraz söylemiştim İsrail'in her tarafına garkat ağacı. imtihan iptila. Yani ben yorumlamadan hadisi şerifi veriyorum. İllel garkat kan. Yalnız garkat ağacı. Fe min yahud. Dünya imtihan dünyası, iptila dünyası. O Yahudi ağacıdır buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. O haber vermeyecektir. Onun için İsrail güya, güya inanmazlar peygamberimize ama İsrail'in her tarafına garkat ağacı diktiklerini ben bundan 25 sene evvel duymuştum. Ya. Ama korkunun ecele faydası yok. Kainatın Efendisi'nin bu söylediğini bir gün hep beraber göreceğiz. Bizim içimizdeki ahmaklar da, düşmanlarımız da, tüm dünyada bunu inşallahurrahman görecektir. Şehitler, mübarek insanlar, güzel insanlar. Bir size kardeş tavsiyesi, sorunsuz, problemsiz, sıkıntısız, dertsiz cennete girmek istiyor musunuz? Şehit olmak için Allah'a dua et. Kardeş tavsiyesiz size. Şöyle veya böyle. Şurada veya burada. Şu sebeple veya bu sebeple. Onun için bizim bu hani PKK'nın haince katlettiği şehitlerimiz var ya. Tabi dua ediyorum. Ya Rabbi anaları ağlatma. Allah'ım bu zalimlere fırsat verme. Ama oluyor. Mecburen ol. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de iki ayrı ayeti kerimede öldürülenlere Allah için öldürülenlere şey, ölüdür demeyiniz diyor. Ve la taqulu limen yuqtalu fi sabilillah amwat. Allah yolunda öldürülenlere sakın ha ölü demeyiniz. Bel ahyaun 'inde rabbihim yurzaqun. Bel ahyaun ve lakin la teş'urun. Birinde ayeti kerimenin onlar diridir ama siz bilemezsiniz, diğer ayeti kerimede onlar diridir. Allah katında merzukturlar. cenab Cenabı Hak Hazretlerinin ihsanları, ikramları ve nimetleriyle onlar bütün devletlerin ve mazhariyetlerin içerisindedirler. Onun için Resulullahekam sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda, Allah yolunda cihad etsem, öldürülsem, şehit olarak Resulullah böyle buyuruyor. Masum insan şehit olsam, tekrar dirilsem, tekrar şehit olsam, tekrar dirilsem, tekrar, dirilsem, tekrar şehit olsam Resulullah böyle temenni ediyor, böyle dua ediyor. Ve buyuruyorlar ki dünyadan ahirete göç eden hiçbir kişi asla dünyaya geri dönmez, dönmek istemez. Ancak şehit müstesna diyor. Resulullah şehit müstesna. Neden? Çünkü o ölürken ki tattığı zevk, o muhteşem an o dille anlatılamayan, yaşanmadan bilinemeyecek olan tatlı, zevkli hal, şehidin tekrar yaşamak istediği haldir. Cenab-ı Hak Hazretleri şehit kulunu cennete koyuyor. Sayısız nimetler, aklı hayale gelmeyen devletler ve güzellikler. Kulum bir istediğin var mı? Ya Rabbi daha ne isteyeyim? Rabbimiz ısrar edecekmiş. Kulum başka istediğin var mı? Daha isteği vereyim Ya Rabbi madem ki bu kadar ısrar ediyorsun beni dünyaya çevir, senin dinin için bir daha ölüyüm diyecekmiş. Böyle diyormuş şehit. Şuna bakınız. Şehide niye şehit deniliyor? Ölürken melekler etrafını sarıyorlar, o muhteşem manzaranın içerisinde cennetteki makamını müşahede ede ede, cennetteki makamını göre göre ölüyor. Ne ölümün acısı, kederi, sıkıntısı. Yani o kurşun yemiş, kılınç değmiş, şöyle olmuş, parçalanmış vücudu. Hiç hiç hiç hiç haberi yok onun. Hiçbir şeyden haberi yok. Hiçbir sıkıntısı yok. Rengi, kan rengi. Kokusu, mis kokusu diyor Peygamber Efendimiz yarın kıyamet gününde. Bazı hadis-i şerifte öyle buyuruluyor. Bazı insanlar gelecekler böyle kılınçlarını omuzlarına atmış. Ucundan kan damlıyor. Açın cennetin kapılarını biz gireceğiz diyecekler diyor. Hesaptan, kitaptan önce daha insanlar hesaba kitaba çekilmemiş. Vazifeli melekler diyeceklermiş ki ya siz kimsiniz böyle geliyorsunuz. Bu denilecekmiş ki bunlar Cenab-ı Hak Hazretlerinin dini uğrunda ölen şehitlerdir. Açın kapıları. Arkasındaki kalanlara ayeti kerimede de öyle söyleniyor. Arkasındaki kalanlara da Efendim Ali İmran suresi 169-170 artık benim zamanım kalmadı ne olur bakın oraya. Ali İmran 169-170 arkadan kalanlara da korkmayın ölümden korkmayın gelin diyorlar. Gelin şehit olun Allah için. Evet. Eğer siz de bizim gibi ölecek olursanız sizin için ne korku, ne keder, ne üzüntü hiçbir şey olmayacaktır. Gelin ölün. Bu aziz milletin evladına da ölümden korkmamak ve de şehit olduğu zaman, gazi olduğu zaman kendinin en yüce makamda ve mevkide olduğunu bilmek yakışır. Değerli kardeşlerim son zamanın dünyası bizi dünyaya midemizden ve çok özür diliyorum belden aşağıdan öyle bir bağladı ki lafımını bile edemiyorsunuz. Lafını bile edemiyorsunuz. Ama yok bizim cemaatimiz öyle değil. Allah'ın inayetiyle bu cennet vatan bu aziz milletle kıyamete kadar hep gülecek. Hep sancağımız hep bayrağımız hürriyetle dalgalanacak inşallahurrahman ve bu memleket evladı... İslam'ını, dinini, diyanetini sonuna kadar en güzel şekliyle yaşayacaktır. Alemlerin yüce Rabbi memleketimize hizmet edenleri hep aziz kılsın. İki cihanda da kim olursa hangi hangi gruptan hangi efendim düşünceden memlekete hizmet eden varsa biz onlar için dua ediyoruz. Rabbim aziz kılsın. Bize birlik, dirlik Güzellikler ihsan etsin. Değerli kardeşlerim işte notlarımı önüme yaydım hangisini söyleyeyim diye şaşırıyorum. Doğrusu Akif'in ee, Çanakkale şehitleri için yazdığı şiiri size okumak istiyordum. Hani diyor ya bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Af, af, af. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysan da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da ridani hamile, kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle. Mor bulutlarla, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli süreyayı uzatsam oradan öyle devam ediyor filan. Hani sonunda diyor ya. Yine bir şey yapabildim hatıra, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Şiirimiz uzun. Ama sonunda ne diyor? Ey şehit oğlu şehit. İsteme benden makber. Ey babası da şehit, kendi de şehit yiğit. Benden bir kabir isteme. Sana ağuşunu, kucağını, bağrını açmış duruyor peygamber. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Şehitlerin beş hasleti varmış. Çabukça söyleyeceğim ve tamamlayacağım değerli kardeşlerim. Bir, ruhlarını direkt olarak şehitlerin Cenab-ı Hak Hazretleri alırmış. Tefsirlerimiz böyle diyor. Azrail Aleyhisselam araya girmezmiş. Peygamberler bile yıkanarak ve keferlenerek defnolundukları halde şehitler yıkanmadan o kanlarıyla ve üzerlerindeki elbiseleriyle defnolunurlarmış. Onlara asla öldüler denilmezmiş. Çünkü Cenab-ı Hak Hazretleri onlar ölü değildir diyor. Peygamberlerin şefaati kıyamet gününde ancak olacağı halde onlar her gün arkasında kalanlara şefaat ederlermiş. Peşinden günahları affolunurmuş. Cennetteki makamını görerek ölürmüş, kabir azabı diye onlar için söz konusu yokmuş, büyük korkudan mahşer gününün korkusundan emin olurlarmış, Yakut'tan başlarına bir vakar tacı giydirilirmiş ki dünya ve içindekilerden daha hayırlıymış, kendilerine en az 72 huri ve kendilerine 72 huri verilirmiş hadislerde ifade ediliyor. bakınız tefsirlerimize, akrabalarından da en az 70 kişiye şefaat ederlermiş. Cenab-ı Hak dualarımızı kabul buyursun. Şehitlik konusunda söylediklerimi unutmadan dua ediniz. Alemlerin yüce Rabbi anaları ağlatmasın. Aziz vatana ve aziz millete kötü gün göstermesin. Düşman istilasından ve ihanetinden muhafaza buyursun. Ama şehitlerimizle iftihar ediyoruz. Gazilerimizle iftihar ediyoruz. Rabbim bizi bu şuurdan da geri koymasın diyorum. Ve de ya Rabbi... Bu ümmeti dünyada da, ukbada da aziz kıl diye dua ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum efendim. Geceniz hayırlı olsun.